Arkası Yaran Mavi Tren Üçüncü Bölüm Yazan Agata Christie. Çevirerek radyoya uygulayan Sevin Sever. Yöneten Uğur Tanatakan. Efektör Korkmaz Çakar. Müzik Oynayan sanatçılar. Anlatan Demet Tan Birinci hizmetçi Suzan Aksoy. Templin Güler Ökten. Lenox Hikmet Acihan. Gray Alev Gürzak İkinci hizmetçi Nursel Başar, memur Uğur Polat, Derek Ketring Erhan Yazıcıoğlu, Uşak Serhat Akkaş, Naitin Ersan Uysal, Ruth Ketring Celile Toyon Uysal, Van Eldon Zihni Göktay, Mason Oya Küçümen. Amerikalı milyarder bir iş adamı olan Van Eldon'un yaşamdaki tek amacı, bir Lord'un oğlu olan Derek Catherine ile evli bulunan kızı Ruth'u mutlu görmektir. Oysa Ruth, kocası Derek'i sevmemekte, Derek'le evlenmeden önce aşık olduğu ama babasının evlenmesine izin vermediği Count de La la gizli gizli buluşmaktadır. Bu arada gırtlağına kadar borca batmış bulunan Derek, Londra'nın ünlü dans sözlerinden Mireille ile ilişki kuruluştur. Babasının önerisi üzerine Ruth, Derek'ten boşanmayı kabul eder. ...ve babasının hediye ettiği Ateşten Yürek isimli Yakut kolyeyi alır. Van Eldon, damadına boşanma hususundaki kararlarını bildirir. Mirey ise karısının ayın 14'ünde sevgilisi Comte de La ile gizlice Paris'te buluşacaklarını... ...aklını kullanarak bu olaydan yararlanmasını Derrick'e önerir. Lady Templin kahvaltınızı bu sabah terasta yapmak ister miydiniz acaba? Hı? Kahvaltı mı? Kahvaltınızı yeni açılan mimozaların gölgesinde kurdum da. Şu sabah gazetelerini bir gözden geçireyim de öyle. Lenox, kızım yanıma gelir misin biraz? Ah, bu sabah hava ne kadar da güzel güneşli. Karşımızda oynayan dalgaların güzelliğine doyulmuyor. Gazetenin şu sosyete haberini okutmak istiyordum sana. Bu sabah her taraf mis gibi çiçek kokuyor farkındayım Villamızın Fransız Rivierası'nın en ünlü villalarından biri olduğunun da farkındayım Sen şuraya bak parmağımla işaret ettiğim yere hmm, Bakayım Ülkemizin yeni zenginlerinden Bayan Grey astronomik rakamları Bulan mirasına konduktan sonra Dünya turuna çıktı Halen seyahatinin ilk uğrak yeri olan Londra'daki Savoy Oteli'nde Kalmaktadır Seçkin konuğumuz yeni gardrobunu düzenlemek üzere Tanınmış moda evleri arasında Mekik dokumakla vakit geçiriyor Ee ne var bunda Grey'si var mı Grey baba tarafından öz yeğenim benim Ya demek soylu biri Babası genç yaşta bütün servetini kumarda yitirdiğinden kızcağız daha 23'ündeyken yaşlı, hastalıklı bir kadın olan bayan Herfield'in hizmetine girdi. Demek 10 yıl emek verdiği patronu ölürken tüm mirasını ona bırakmış. Ah, ne var bunda bu kadar şaşacak? Dünyanın her yerinde her gün yüzlerce milyarder koca karı öldükten sonra miraslarını hizmetçilerine bırakmıyor mu? Lanoks anlamıyorsun. Gray benim yeğenim. Yeğenin olsa ne fark eder? Sana zırnık mı koklatacak sanıyorsun? Küstahlaştığının farkında mısın? Kuş beyinli sen de aklın hala havalarda. Ah güleyim bari. Varlığından yıllarca habersiz olduğun... Yani daha doğrusu hatırını sormayı dahi... ...aklından geçirmediğin biri günün birinde... ...öz yeğenin bile olsa... ...milyarder olarak karşına çıkıyor. Böyle bir durumdan yararlanmalıyız anladın mı? Ne meraktan çatlatacaksın beni Çıkar şu baklıyı artık ağzından Sevgili yeğenime bir mektup yazıp Onu bir süre yanımızda kalmaya davet edeceğim Kimseyi tanımadığı için Sosyeteye ailesinin yardımıyla Girmek isteyeceğinden şüphem yok Bu tür bir anlaşma her iki taraf içinde Bazı yararlar sağlayabilir Ne kadar para çekebileceğini sanıyorsun Hı? Sonunda bir anlaşmaya varacağımız kesin Biliyorsun zengin insanlar Değiliz yani Sabah bir mektup getirdim Bugün de alışverişe çıkacak mısınız Hı, Düşünürüz Kahvaltımı edeyim de Mektubu masanın üstüne bırakır mısınız Peki efendi. başka bir emriniz var mı Şu anda yok gidebilirsiniz Peki efendim Hı, Güzel güzel. Kimden gelmiş olabilir ki Okuyayım bakayım Lady Templin'den Riviera'daki yeğenim Ben yıllarca İngiltere'nin o uzak köyündeyken onun sosyete haberleri sayfasında zengin evliliklerini, Nisteki şahane villasındaki ziyafetlerini imrenerek okuduğum genç kadın. Gerçi dördüncü... yani son kocası kendinden bir hayli gençmiş. Doğrusu yaşamın tadını çıkartmasını bilen bir kadın. Bakalım ne diyor? Sevgili yeğenim Catherine. <gülüyor> Nisteki villasına davet ediyor beni. Yüksek sosyeteye tanıtacakmış. ...hemen gidip bir bilet ayırtayım. Haftaya nese hareket etmek istiyorum? Hangi gün gitmek istiyorsunuz? Ee, ayın on dördünde. En uygun tren hangisi? En uygun tren mavi tren dedikleridir. Bununla gittiğiniz takdirde... ...kaledeki gümrük işlemlerinden kurtulmuş olursunuz. İyi, mavi tren olsun. Bir yataklı lütfen. Ayın on dördündeki bütün yataklarımız doldu hanımefendi. Ya. Şuradaki beyefendiye son yataklığı sattım. Evet, bu sabah bu adamı ben nerede gördüm? Evet. Sabah otelinin koridorunda karşılaştık. Hı -hı. Yakışıklı biri. Ee, durun durun hanımefendi. Şimdi iade edilen bir yataklı kompartımanımız geldi. Dilerseniz onu size vereyim. Lütfen çok memnun olurum. İsim ve adresinizi deftere geçirebilir miyim? Tabii yazınız lütfen. Çok garip. Bu yeşil gözlere nerede rastlamıştım? İşte yabancı gelmiyor. Ha evet bu sabah kayınpederimin yanından çıkarken koridorda rastlamıştım. Bir insana aynı günde iki kez rastlamak ilginç. Üstelik benim gibi o da ayın on dördünde nise gidiyor. Çok garip. Hanımefendi işiniz tamam. Rezervasyonunuz yapıldı. Teşekkür ederim. Rica ederim. Efendi sizi birilere görmek istiyor. Kimmiş? Sormadım mı? E, Adın Knighton. içeri alayım mı? Knighton mu? Ha evet, şu sekreter. Yine bizim kayınpederin işi. İçeri alın lütfen. Ah hoş geldiniz. Buralara kadar gelmekle zahmet ettiniz. Oturmaz mısınız? Oturayım. Bir bisküsoda? Hayır efendim teşekkür ederim. İçmiyim. Bizim kayınpeder göndermiş olmalı sizi. E, ne istiyorlar şimdi? Efendim... Görevim... Görevim son derece nazik bir konuyu açıklamak. Çekinmeden konuşabilirsiniz sizi dinliyorum. Nasıl anlatayım bilmem ki... Böylesine nazik bir görevi... Sayın kayınpederinizin bir başkasına vermelerini tercih ederdim. Bir sigara yakar mıydınız? Teşekkür ederim yakayım. Evet. Ee, size... Bir teklif getirmiş bulunuyorum. Teklif mi? Ne teklifi? Ee, bir anlaşma devam edebilir. Elbette. Şahsenimi bağışlayın. Sabahtan beri sayın kayınpederimin bakış açılarında bir hayli değişiklik olmuş. Teklif şu: ee, İşiniz Bayan Rutun boşanma isteğini kabul eder. Herhangi bir zorluk çıkarmaktan vazgeçerseniz, boşanma kararının alındığı gün size nakit yüz bin dolar ödenecek. Yüz bin dolar. Hı -hı. Demek saygıdeğer Bay Van Elden sonunda bir şeyler öğrenebilmiş. Ya onun bu değerli teklifini geri çevirirsem? Bana güvenin Bay Ketering. Bu görevi kendi arzum dışında üstlenmiş bulunuyorum. Bu işte benim bir rolüm yok. Bunu çok iyi biliyorum Bay Neyton. Ancak soruma cevap vermediniz. Ya teklifini kabul etmezsem? Ee, teklifini kabul etmediğiniz takdirde... ...sizi karınca gibi ezmekten sakınmayacağını... ...iletmemi istedim. <Gülüyor> Buna şüphe yok yapardı. Onun gibi bir milyardere karşı gelmenin hiçbir yararı olmayacağını bilecek kadar akıllıyım. Ancak teklifini kabul etmem için... 200 bin dolar istediğimi söylesem? Aynen kendilerine iletirim efendim. Son sözünüz bu mu? Hayır, başka diyeceklerim de var. Kayınpederime gidin ve parasının da kendisinin de cehennem olmalarını söyleyin. Kararınızı değiştirdin. Evet değiştirdim, satılık bir şeyim yok benim. Hoşçakal. Koleküle, kozlar oynandı. Geriye dönüş yok artık. Babacığım. Kızım benim, yavrum. Vizon manton, kırmızı şapkanla ne kadar da şıksın. Beni görünce neden bu kadar şaşırdın? <gülüyor> İstasyona gelişiniz benim için çok tatlı bir sürpriz oldu Dün gece bana veda etip iyi yolculuklar dilerken Bir iş toplantısında bulunacağınızı söylemiştiniz Yeryüzünün hiçbir toplantısı Biricik kızımın seyahatinden daha önemli olamaz Seni uzunca bir sürede göremeyeceğime göre Sizin de birlikte gelmenizi ne kadar isterdim Ne kadar iyi olurdu <gülüyor> ya Gerçekten senin de birlikte gelmeye kalkışsam <gülüyor> Ne dersin ne oldu yüzün kızardı birden ya, Ayrılığımız uzun süreli olmayacak öyle Topu topu birkaç günlüğüne ayrı kalıyoruz birbirimizden Önümüzdeki ayın başında siz de geleceksiniz yanımıza Öyle değil mi Olursa öyle Güneşe açık havaya benim de ihtiyacım var yavrum Hem o zamana kadar havalar daha da ısınmış olacak Hep birlikte çok güzel günler geçireceğiz Değil mi babacık ee, Evet yavrum Kızımla vakona çıkalım ee, Yerin neresiydi Trenin baş tarafında işte vagonun önünde oda hizmetçim Meysun da bekliyor Güzel hadi girelim içeri Hanımefendi valizinizi kanepenin altına yerleştirdim İyi etmişsin Meysun Şimdi yerinize geçebilirsiniz Gazete ve dergileri şu küçük masanın üzerine bırakıyorum Bir göz gezdirirsin Yol arkadaşın hanımefendi de güneye gidiyorlar galiba Evet efendim Fransız Riviera'sına gidiyorum Ben e, bayan Ruth Ketrin Bu bir de babam Ben Eldin <gülüyor> Tanıştığımıza memnun oldum Ben de hanımefendi Sizlere iyi yolculuklar diliyeceğim. Benim artık trenden inme zamanım geldi. Kendinize iyi bakın. Gel seni bir kez daha yanaklarından öpeyim Ruth. Hoşça Hoşçakalın babacığım. Siz de hoşçakalın. Hadi güle güle. Güle güle efendim. Yakında görüşmek üzere babacığım. İyi yolculuklar yapın. Evet, bu da oldu Amacıma ulaşmak için gereken en büyük adımı attım Yakında Sevgili Erman'ımın kolları arasında olacağım <gülüyor> Öylesine mutluyum ki Fakat ya babam Babama yalan söyledim Beni Fransız Riviera'sına gidecek sanıyorum Oysa Erman'la Paris'te randevumuz var Kişiler yemek istiyor Peki hanımefendi ben eşyalarınıza göz kulak olurum Özellikle kucağındakine dikkat et Hadi gidiyorum ben Sizinle burada da karşılaşmak ne rastlantı Aynı masaya düşmemize çok sevindim doğrusu ee, Batıl inançlarınız var evet. mıdır? Pek az Fakat restoranda karşılaşmamız cidden güzel bir rastlantı Güney'in göz kamaştırıcı güneşini öylesine özledim ki Ben de öyle Benim için heyecan verici bir gezinti olacak İlk defa mı geliyorsunuz buralara? <gülüyor> öyle Ben size yılın Ocak ve Şubat aylarını Fransız Riviyarası'nda geçiririm Ne mutlu sizi İlk görüşte sizi zengin insanlar sınıfına dahil etmiştim zaten Bir mümkün de Yok hayır hiç de yanılmadınız Gerçekten zengin biri sayılırım ...hakkımda neler düşündüğünüzü öylesine öğrenmek istiyorum. Hakkınızı <gülüyor> da düşündüklerim mi? Evet çekinmeden söyleyebilirsiniz. Bazı insanlar başkalarının neler düşündüğünü... ...yanılmaksızın keşfederler. <gülüyor> İnsan zihninden geçenleri okuyabilme yeteneğim yok benim. Ha, olsun. Trene ilk bindiğimde... ...üzerinizde nasıl bir etki bırakmış olduğumu öğrenmek istiyorum. Yani başka bir deyişle... ...hakkımda neler düşündüğünüzü Lütfen. Neden ısrar ediyorsunuz? Ee, söyleyeyim... Manevi bir sıkıntının yükü altındasınız Tam üzerine Gerçekten büyük bir üzüntü içindeyim Yani daha doğrusu ne yaptığımı ne yapacağımı şaşırmış gibiyim Sizin gibi anlayışlı birine derdimi açabilmeyi çok isterdim Teşekkür ederim Size her şeyi anlatacağım Her şeyi ama burada olmaz Kimselerin bizi duymaması lazım Kahvelerimizi içtikten sonra bir engel yoksa kompartmanıma gidelim Orada rahatça konuşabiliriz sizinle Mavi Tren adlı oyunumuzun üçüncü bölümünü dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşmak üzere, hoşçakalın sayın dinleyiciler.